1878 numaralı konu, Hz. Peygamber'in duasıyla Ebu Zeytel Ensari'de ihtiyarlık belirtilerinin bulunmaması, Ebu Zeytel Ensari şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber bir gün bana kendisine yaklaşmamı söylediler, yanlarına yaklaştığımda da mübarek elleriyle başımı sıvazlayarak, Rabbim, onun güzelliğini devam ettir, diye dua ettiler, hadisin ravilerinden biri şöyle diyor, Ebu Zeyti gördüm, 100 küsür sene yaşadığı halde sakalında çok az aklık vardı ve yüzünde de hiç kırışıklık yoktu. Ebu Zeyt şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber benden su istemişlerdi. Ona bir bardak su getirdim. Getirirken de içerisinde gördüğüm bir kılı aldım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber benim için Rabbim onu güzelleştir diye dua ettiler. Hadisin ravisi şöyle diyor. Onu gördüğümde 94 yaşındaydı ve sakalında bir tek beyaz kıl dahi yoktu.